Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 75 gün kaldı. İklim değişikliğinin her geçen gün yeni bir etkisi ortaya çıkıyor. Smithsonian Çevre Araştırma Merkezi'nin araştırmasına göre Atlantik kıyısındaki ağaçlar geçtiğimiz 22 yıl boyunca Gitgide daha hızlı uzamaya başladılar. Bu ilginç durumun artan karbondioksit miktarının ekosistemlerde meydana getirdiği değişiklikten kaynaklandığı söyleniyor. Araştırma Hawaii'de gerçekleşti. Araştırmanın sürdüğü 22 yıl boyunca bölgede atmosferde bulunan karbondioksit miktarının %12 arttığı tespit edildi. Population Ecology yani Popülasyon Ekolojisi dergisinde yayınlanan başka bir araştırmaya göre ise iklim değişikliğinin artık ne yazık ki alıştığımız kötü etkilerinden birini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre ayı sansarı adı verilen bir etobur memeli hayvan eriyen buzullarla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırmalar Kuzey Amerika'da ayı sansarı nüfusunun ciddi bir düşüşüne düştü işaret ediyor. Ayı sansarı İskandinavya, Kuzey Çin, Kuzey Rusya ve Batı Kanada'da yaşıyor. Montana Üniversitesi'nden Yedidah Brody iklim değişikliğinin bu tür üstündeki etkilerini inceledi. Araştırma 1968 ile 2004 yılları arasında Kanada'da buzulların erimesiyle ayı sansarı nüfusunun azalma hızının doğru orantılı olduğunu belirledi. İspanya'nın güneş enerjisi şirketlerinden Abengoa'nın yan kuruluşu Avenir güneş enerjisi sektörünün geleceğini etkileyebilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladı. Proje yoğunlaştırılmış güneş enerjisi CSP santrallerinde güneş ışığının yoğun olduğu dönemlerde elde edilen ısı ile e, erimiş tuzu ısıtıyor. Böylece güneş enerjisinin yetersiz olduğunu savunanların en fazla tekrarladığı argümanlarından birini artık yok etmiş oluyor. Yani güneş ışığının bulut veya güneşin batması gibi nedenlerle azaldığı ve yok olduğu dönemlerde hapsedilen bu ısı ile santrallerdeki buhar türbinleri çalışmaya devam ediyor. Aynen pilde depolunan enerji gibi enerji saklanabiliyor ve sonra tekrar kullanılıyor. Demir yolları, hava yolları ve turizm acentaları sahibi Virgin grubunun başındaki isim olan Richard Branson, önümüzdeki 5 yıl içinde çok ciddi bir petrol krizi yaşanabileceğini açıkladı. Bu gerçekliği hükümetlerin de reddettiğini belirtti. Bunun nedeni ise ExxonMobil gibi BP gibi büyük petrol şirketlerine yakınlık olarak gösterdi. Uluslararası Enerji Kurumu, IEA, daha önce günlük çıkarılan petrolün 2005-2030 yılları arasında sürekli olarak artarak 2030 yılında günde 120 milyon var ile ulaşacağını açıklamıştı. Ancak bu rakam, IEA'nın kararıyla önce 116 milyona, geçen yıl ise 105 milyona kadar düştü. Yalnızca bu farklılık bile, IEA'nın artık fosil yakıtlardan hayır gelmeyeceğini bildiğini gösteriyor sanki. The Independent gazetesinde yayınlanan bir makalenin de değindiği nokta aslında tam olarak bu. Makalede Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlas Ekonomik Araştırma Vakfı ve İngiltere'deki Uluslararası Politika Ağı gibi iklim değişimi karşıtı düşünce kuruluşlarının dünyanın en büyük şirketi Exxon Mobil'den yüz binlerce sterlinlik yardım aldığı belirtiliyor. Yazıya göre iki kuruluşta iklim değişikliği fikrine karşı çıkan bilim insanlarını bir araya getirdiği uluslararası toplantılar düzenliyor. Yani Exxon Mobil, iklim değişiminin insandan kaynaklanmadığını kanıtlama çabalarında perde arkasındaki en önemli unsurlardan birisi. Yani petrol endüstrisi bu tip iklim değişikliği karşıtı çalışmaları bizzat destekliyor. Bana nedense biraz sigara konusunu hatırlattı. Bu arada ülkemizde HES hikayeleri devam ediyor. Mula'nın Köyceğiz ilçesine bağlı yuvarlak çayda yapılmak istenen hidroelektrik santraline karşı köylüler yaklaşık 2 aydır nöbet tutuyor. Yaklaşık 200-250 kişilik bir jandarma ekibi önceki gün köylülerin nöbet tuttuğu bölgede daha önce kesilen ağaçların kütüklerini almak için baskın yaptı. Ancak jandarma köylüleri aşıp kesilen ağaçları alamadı. Köylüler kesilen anıt ağaçların açılan davalara delil olduğunu söylüyorlar. Köylüler Yuvarlakçay Koruma Platformu adı altında bir platform kurdu. Yuvarlakçay civarında 6 köy bulunuyor. Pınar Köyü'nden Dulkadir Yorulmaz, köylülere santral konusunda bilgi verildiğini söylediklerine ancak bunun doğru olmadığını belirtti. Yuvarlakçay'ın suyu içme suyu. Sırf bu nedenle bile buraya bir HES kurulmasının ne kadar mantıksız olduğu ortada. Zaten HES projesine 10 kadar dava açılmış. Mahkemenin de Gizigin'in aleyhine karar vermeyeceğini inanıyoruz. Peki hükümet gezegene zarar veren adımlar atmaya devam edecek mi? Nükleere evet diyecek mi? Eğer biz evet demezsek hükümet de diyemez. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin, nükleere hayır deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 75 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği.